Dışarıya çıkmayınız. Yolcular onun bu emirlerine itaat ettiler. Ancak Said doğullarından iki kişi, birisi Defi Hacet, diğeri ise devesini aramak için dışarıya çıktı. Bunlardan Defi Hasit için çıkanı cinler çarptı. Devesini aramak için çıkan kişiyi ise bir rüzgar kaldırıp beni Tayir kabilesi topraklarında bulunan iki dağ arasına attı. Bu durum Hazreti Peygamber'e haber verildiğinde, ben size yanınızda birisi olmadan dışarı çıkmamanızı emretmedim mi? Buyurdular. Sonra cinlerin çarp